ya lebla an allah wa ma tawfiqi wa ittisami illa rabbina bil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 güzel muhatapları. Selam aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Ahmet ve aşk medeniyeti Güzel İslam'ın tatlı öğretmeninin aydınlattığı kimseler gibi, Aydınlatmış olduğu, taşımış olduğu bir nur gibi bir nurusuna bildiler insanlığa. Nefislerini onun yolunda feda edenler, kazananlardı, kazanıyorlardı. Nasıl bir kapıydı, ne büyük bir kapıydı ki,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 Hemen bir deryaya dalıyordu ve o derya teskiye ediyordu, arındırıyordu. Ama ne arındırma? Bu kapı nurdu. Nur esmasının sahibi Allah'ın insanlara gönderdiği esmasını tecelli ettirdiği yegane nurdu. Hz. Muhammed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 Onunla insanlığa gönderdiği lütuf büyüktü. Çünkü son yaracıydı, Son beşir müjdeleyici, son nedir sıkındırıcıydı. Duygular, ilhamlar, kalemler, ondan bahsetmeye, Yüceliğini anlatmaya kalksa, donar kalır, diller layıl olur. Güzel Mevlana, İslam ile büyüyen Mevlana, İslam ile aşkın zirvesine ulaşan Mevla'na, yüzlerce kıyamet geçse ve ben hep onu övsem, binlerce kıyamet geçse ben hep onu övsem, milyarlarca kıyamet geçse ben o sevgiliyi Hazreti Muhammed'e övsem, yine de ondan bir zerreyi anlatmış olamam, diyordu. Hayat,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 bu sefer dönüverdi. Öldürmeye geldi, dirildi. Kendisini tutan kiralık katillere karşı bu sefer aynı mücadeleyi gösterdi. Neydi bunların kaynağı?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 ve gizlice okudukları Kur'an'ın ufuklarda yankılacağını, yankılanacağını sadece kendi nesillerinde veya sadece Arap Yarımadası'nda değil, bütün zaman zaman ve mekanlarda yankılanacağını tasdik etmeye müminleri sevk eden neydi? Neydi? Söyler misiniz? <Gülüyor>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 Her birinin hayatı ve Allah Resulü'nün hayatı delil olarak yetmez mi? İşte peygamber olmadan önceki peygamber olmadan önceki Hazreti Muhammed ve işte peygamber olduktan sonraki Hazreti Muhammed. İşte beşikteki Hazreti Muhammed. işte ölüm döşeğindeki Hazreti Muhammed. Hiçbir göz onun hayatının hiçbir sayfasında ve ayrıntısında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 Canlı bir kitabın ilk yapraklarıdır. Yani onun hayatının ve kahramanlığının özellikle mucizelerinin sergilendiği canlı bir kitaptır. O anlar, o yıllar. Tek başınaydı bu yıllarda Resulullah. Dünya rahatı, emniyeti ve istikrarı içinde olanlar onu terk etmişti. Çünkü o, o alışmadıkları bir şey ile daha doğrusu hoşlanmadıkları bir şey ile insanların karşısına çıkmıştı.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 Ey amca, güneşi sağıma, ayı soluma verseler. Ben bu aşk davasından vazgeçmem. Canımdansa çoktan vazgeçtim amca. <Gülüyor>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 O böyle bir taraftan, her taraftan nisanların zulmüne maruz kaldığı bir dönemde... ...amcası Ebu Talibi ve bir tanecik dostu, bir tanecik destekçisi... ...tatlı annemiz, tatlı eşi Hacı Haticeyi peş peşe kaybediyordu. Kureyş'in bu baskısı ve zulmü altında kalan ve adeta savaş ilan edilmiş olan bir insanı kim düşünür? En büyük hasmı ve düşmanı olan Ebu Leheb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 kendisini taşlayanlar için bile bu şefkatle kaldırıyor da ellerini. Allah'ım. Allah'ım affet. Bilmiyorlar ya. Bilmiyorlar ya. Bilmiyorlar. <gülüyor> Ece i̇şte tayif de böyle karşılanmıştı. Duvarları yüksek bir bahçeye sığınmakla atılan taşlardan ancak kurtulabilmişti. Bütün bunların yanında şöyle dua ediyordu. Ey Rabbim, bana karşı bir gazabın olmasında, bana karşı bir dargınlığın, kızgınlığın olmasında bütün bu sıkıntılar hiç önemli değil. Ama afiyetin bana karşı daha geniştir. Evet, o bir rasuldü. Rabbine nasıl bir edep içine dua edileceğini çok iyi biliyordu. O Allah yolunun da eziyetin önemi olmadığını vurgularken Aynı zamanda Allah'ın ah ve bağışlayıcılığını da unutmuyordu Böyle bir konuda net gurur ne kibir gösteriyordu Zira bu konuda gösterilen büyüklük Allah'a karşı minnet anlamı taşıyordu Allah'a karşı minnet borcunun olduğunu gizliyor da değildi Ey Rabbim diyordu Güçsüzlüğümü, çaresizliğimi İnsanlar karşısındaki yetersizliği mi ancak sana şikayet ediyorum. Ey merhametlilerin, en merhametlisi sensin zayıfların Rabbi. Beni beni bu düşmanların eline mi bıraktın? Beni düşmanlar ama bıraktın. <Gülüyor> Yüzünü eşik ekşiten uzak tanıdıklara mı gönderdin? İşimi düşman eline mi terk ettin? Ey Rabbim, gazabın, kızgınlığın yoksa bana karşı hiçbir önemli değil. Ama senin bağışlayacağılığın daha geniştir. Gazabından karanlıkları aydınlatan, dünya ve ahiret düzenini sağlayan nuruna sığınırım.